Bir adam Kur'an-ı Kerim'in bilmese okumasını abdestli olarak Kur'an'ı tutup sayfelerini çevirse baksa Kur'an'ın yapraklarına Allah ona ziyaret sebabı verir. Şu müjdeyi de vereyim. Kur'an'a bakan yüzler ve gözler cehennem ateşinde yanmaz. Hele canlı Kur'an'ın yüzüne bakarsan hiç canlı Kur'an'a bakanların yüzleri hiç yanmayacaklardır. Hz. Ümül Mümin'in Annemize sormuşlar, bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tarif et. Anne demişler, Kur'an'ı okuyunuz, Kur'an neyse Hazreti Muhammed Mustafa odur demiş. Allah. Salih, arif, varis-i enbiya olan zevatın yüzüne bakmak, Kabe'ye bakmaktan daha büyük sevaptır. Kabe'ye bakmak sevaptır. Fakat canlı Kabe'nin yüzüne bakmak daha sevaptır. Bu kadar söylüyoruz, ehli söyledik Herkesin hafızası kabul etmez, herkesin terazisi tartmaz konuştuğumuz sözü. Ama bu böyledir. Haktır ve gerçektir. Onun için namaz kılıktan sonra imam Efendi yüzünü cemaate çevirir. Bunun sebebi müminin yüzüne bakmak eftaldir. Yüzde esrar-ı ilahi vardır gören için. Görene, körene.